Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, The Third Pole'dan Zofinti İbrahim'in haberine göre 7 yaşındaki Rabab Ali, Pakistan hükümetine kendisinin ve neslinin haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Rabab Ali, hükümetin kirli kömür yataklarını işletmeye açma planlarının iklim değişikliğinin etkilerini şiddetlendireceğini, gelecek nesilleri sağlıklı bir hayat hakkından mahrum edeceğini ve güvenli bir çevrede büyümek istediğini belirtti. Temize giden yerel mahkemenin red kararı yüksek mahkeme tarafından bozuldu ve yüksek mahkeme davanın açılmasını kabul edilebilir buldu. Karar, reşit olmayan kimselerin kamu yararı için bir avukat vasıtasıyla dava dilekçesi verebileceğini belirterek bir dönüm noktası olma özelliğini taşıyor. Rab Ali dava metninde Pakistan hükümetinin Sint eyaleti Tarparkar ilçesinde bulunan Yüksek derecede kirli liniyet rezervlerini çıkarma planlarının Pakistan'ın karbondioksit salımlarını ciddi derecede arttıracağını ortaya çıkan hava kirliliğinin de gelecek nesiller için yıkıcı olacağını ve iklim değişikliğinin etkilerini daha da şiddetlendireceğini ileri sürdü. Dava dilekçesinin bu planların genç rahap Ali ve gelecek nesillerin anayasa tarafından güvence altına alınmış yaşam hakkı ve asli haklarını Cinedi, hükümetin kamu kullanımı için belirli doğal ve kültürel kaynakları koruması gerektiğini belirten kamu güveni doktrini ihdar ettiği belirtiliyor. Bu Pakistan'da erişti olmayan bir kimse tarafından kamu yararına açılan ilk hukuk davası, ayrıca hükümetleri iklim değişikliğine karşı harekete geçmeye zorlayan küresel bir dava zincirinin de son halkası. Bunlara ek olarak bu dava ile beraber Pakistan adliyesi ilk defa devletlerin vatandaşlarına Ve gelecek nesillere karşı yasal yükümlülükleri bulunmasına dair karar verecek. Avrupa İmar Bankası yani EBRD Akbank'a 110 milyon dolarlık yeni bir kredi sağladığını açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Akbank orta ölçekli sürdürülebilir enerji finansmanı programı kapsamında sağlanan kaynakla Türkiye'deki yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerini destekleyecek. EBRD açıklamasında verilen bilgilere göre son finansmanla birlikte 7 bankanın dahil olduğu bu yeni program 1,5 milyar avroya yükselmiş oldu. Program kapsamında şimdiye kadar toplam kurulu güçleri 800 megawatt'ı aşan 47 yenilenebilir enerji projesi desteklenmişken bu projelerin toplam güçleri 73 megawatt olan 8'i ise bu bankalar tarafından finanse edildi. Aynı program kapsamında 2011'de 100 milyon doları, geçen yılsa 110 milyon doları bulan krediler sağlanmıştı yenilenebilir enerjiye. İBRD şimdiye kadar Türkiye'de altyapı enerji, tarım ve finansman gibi farklı alanlarda 180'den fazla proje için 7 milyar avro finansman sağlamış durumda. İran Enerji Bakanı Hamdi Çitçiyan doğal gaz zengini ülkesinin alternatif kaynakları bir kenara bırakmadığını ve son yıllarda gerçekleşen temiz enerji adımlarını yakından izlediğini belirterek, ambargonun kaldırılmasından sonra İran, güneş ve rüzgar başta olmak üzere temiz kaynakları değerlendirmek üzere yatırımcı için gerekli ortamı sağlamaya çalışıyor diye konuştu Bakan Çitcihan. 4. İran Rüzgar Enerjisi Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'ın başta rüzgar ve güneş olmak üzere alternatif kaynakların değerlendirilmesi konularında son bir yılda köklü değişiklikler ve düzenlemeler yaptığını ve yabancı yatırımcılara kapılarının açık olduğunu söyledi. Geçen yıldan bu yana yapılan çalışmalarda İran'ın eksikliklerin giderilmesi ve elektrik sektöründe teknolojik sorunların çözümü için yatırımcıların desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatan Çitcihan şöyle devam etti. İran'ın 100 bin megawatt seviyesindeki yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini elektrik kurulu gücüne ekleme şansı var. Enerji verimliliği konusunda da diğer ülkelerde yapılan çalışmaları izleyip uygulanabilirliği konusunda araştırmalar yapıyoruz. Herkesin bildiği bir gerçek İran'ın petrol ve doğalgaz potansiyeli olduğu. Ancak çevre kirliliğiyle mücadele için temiz kaynaklı enerji gücünü de sisteme dahil etmeliyiz. Bunun için teknolojiye ihtiyacımız var. Bunun farkındayız. Bu çerçevede ambargonun kaldırılmasından sonra İran, güneş ve rüzgar başta olmak üzere temiz kaynakları değerlendirmek üzere yatırım için gerekli ortamı sağlayacaktır, demiş kendisi. Geçen yıl İran'da yapılan düzenlemelere de değinen Bakan Çitçiyan, İran'da tarife garantisinin makul bir düzeye geldiğini ve ülkenin yenilenebilir enerji potansiyelini geliştirmek için devletin yatırımcılara alım garantisi ve megawatt başına fiyat konularında güven verdiğine dile getirdi. Paris Antlaşması'na da değinmiş. Bakan Çitçiyan, yenilenebilir enerji kaynaklarının dikkate değer bir gelişim gösterdiğinin altını çizerek İran'ın yenilenebilir enerji sistemine dahil etmesinde yapılacak ilgili değişiklikleri kaldırabilecek esnekliğe sahip olup olmadığımızı kendimize soruyoruz. 75 bin megawattlık ek yükü kaldırabilecek durumda olan İran'ın özellikle hidroenerjide fark yarattığını biliyoruz. 11 bin megawatt düzeyinde bir kurulu güce ulaştık. Güneş paneli ve rüzgar içinde ilave güç sistemleri kurulması mümkün ve bunun üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Bunun için teknik ve finansal düzenlemeleri gerçekleştirmek istiyoruz demiş Çitçiyan. Çok sayıda ülkeden yenilenebilir enerji sektöründen temsilcilerin katıldığı konferans dolayısıyla Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nden katılan 15 firmada İran'daki rüzgar potansiyelini yerinde inceleme fırsatı buluyor bu toplantı sayesinde.